1630 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, rap olarak Allah'a, din olarak İslam, razı oldum, demesi, evet, adamın biri Humus Mescidinin avlusundan geçiyordu, bu adam Hazreti Peygamber'e hizmet etmiştir, dediler, bunun üzerine onun yanına giderek, Hazreti Peygamber'den şahsen dinlediğin bir şeyi bana söyle, dedim, adam, Hazreti Peygamberin, bir Müslüman kul sabah ve akşam üç kere, rap olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı oldum, derse, kıyamet günü onu hoşnut etmek Allah'a. Allah'ın üzerine hak olur dediğini işittim derdi.